Babamla annem 23 yıllık evli resmi nikahları var ama dinen imam nikahları yok. Bu günah mıdır? Şimdi yaptırmaları gerekir mi bir dini nikah? Hocamız cevaplarsa seviniriz demişler. Eşler arasında karıyla koca arasında hı hı. şahitlerin de bulunduğu bir ortamda kıyılan bir akittir. Bir anlaşmadır. Burada önemli olan karı kocanın ya da vekillerinin bulunması ve de orada e, en az iki tane şahidin bulunması gerekir. Bu sağlandıktan sonra ister bu e, resmi olsun, isterse yani halk arasında gerçi biz imam nikahı diye bir nikahı e, dillendirmiyoruz ama nikah diyoruz sadece. Ama genellikle imamlar kıydığı için i̇mam halk nikah, imam nikahı nikah diyor, diyor buna. E, gerekse resmi olmayan bir ortamda da olsa bu şartla sağlandığı zaman kıyılan bir nikah geçerlidir. Dolayısıyla resmi olarak kıyılan bir nikah geçerlidir. Dinen de geçerlidir. Bu insanların yani resmi nikah kıyan insanların biz kalben mutmain olması için onlara diyoruz ki efendim siz bir de Dua ile beraber efendim, bir din görevlisi olabilir veya başka bir kimse olabilir. Dua ile beraber bir merasim icra etmeniz iyi olur diye kendilerine tavsiye ediyoruz. Çünkü bir evlilik başlangıcıdır. Resmi nikahlarda böyle bir dua yok. Dua olsa o da iyi olur tabii ki. Bunun dışında kişiler bir araya geldikleri zaman, İmam veya herhangi bir kimse Elhamdülillahi diye Başlar efendim Bir hitabe okur Bu sünnettir aynı zamanda Ve arkasından bu nikahın Hayırlı mübarek olmasını dileyen Bir dua okur Allahumme cel Hazel akde meymunen mübareke Allah'ım bu akdi Bu nikahı bereketli eyle Mübarek eyle Ondan sonra vec'al beynehuma ulfetan ve muhabbetan ve kararar aralarında ülfet muhabbet ve e, sabit bir evlilik nasip eyle. E böyle bu şekilde aralarında e, Peygamber Efendimizle eşler arasındaki sevgiyi muhabbeti nasip eyle diye böyle güzel bir merasim icra ederlerse bunu da tavsiye ederiz. Ama böyle bir merasim yapmamış olsalar bile Resmi olarak kıymış oldukları nikah dininde geçerlidir. Tereddüt etmelerine, vesveseye kapılmasına gerek yok. Acaba biz gayrimeşru bir hayat mı yaşıyoruz demelerine hiç gerek yok.